Seyyare Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında Paralellikler, karşılaştırmalar Günaydın sizin Merhaba, nasılsınız? Cevap vermeyin <gülüyor> Enteresan bir günle, evet <gülüyor> Gene beraberiz Evet Her günümüz evet. enteresan geçiyor. Süreel unsurlar taşıyor. Ama evet, aynen. böyle gideceğiz herhalde artık. Alışacağız yani. Evet, evet, evet. evet, evet. Yani artık Türkiye'nin e, şeyleri kes, sorunları büyüdükçe e, aslında yani kendisi büyüdükçe model ülke olarak bahsettiğimiz şey her neyse o oldukça belki. Bir yandan kendi o tuhaflıkları, çapışıklıkları da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 eee rakam vardı CIA'in hani bu sadece CIA operasyonlarında Pakistan'da insansız e, araçların kullanılması nedeniyle 2300 kişi ölmüş. 2300 sivilden bahsediyoruz. Evet. Ya bu evet. müthiş bir rakam. Çok evet. sarsıcı bir rakam. Evet. Dolayısıyla Türkiye'nin de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 eee insansız evet. hava aracı şeyini e, açılış töreninden haberleri biz de okuduğumuzda hatta şey evet. diyorlardı yani çi, çifte telli e, oynanmış evet. falan biz de eleştirmiştik <gülüyor> yani harman daha iyi olurdu falan diye. yani korkunç bir evet. üslup kullanılıyor gerçekten ve mesela bugün evet. de taze bir örnek var elimizde istersen biz parantez Hı -hı. açıp onu da okuyayım müsaadenle. İki, ilk 2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 Yani TUSAŞ e, wow. orta gövdesinde bulunan ve uçaktaki en karmaşık yapısal bileşenler evet. olarak tanımlanan Air Inlet Duct Composite, hava giriş kanallarının imalatını gerçekleştirdi. İnsan ah, hayran olur, bayılır insan buna ve kuş sesleri ovalara yayılır demesini bekliyoruz. Yani orta gövde imalatını dünyada Amerika dışında tek kaynak olarak gerçekleştirmiş TUSAŞ. Üstün evet. teknoloji fiber serme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 Aslında Türkiye'nin şimdi dünyanın en gelişmiş Heron'larından bir tanesini kullanıyor belki Türkiye ve hatta en iyisi diyenler de var. Niye kendi? Çünkü İsrail'den aldığı uçan teknolojiye diyelim kendi bir takım sistemlerini o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 Aslında görevinden oldu ama mesela bunun çok iyi bir gazeteci olarak örneğiydi. Ben ne kadar gurur duyuyorum işte ülkem emperyal, lipseliş bilmem ne falan filan diye. Görevinden ayrıldın ee, mı? Efendim. Ben atlamışız onu. Ben atlamışım. Maalesef kaçırdınız. Evet, evet. yeni Ertuğrul Özgürk olma yolunda bir adımlarla ilerlerken ne o? Ertuğrul Özgürk maalesef şu anlık kariyeri belki de bir tekteye uğradı. Tabii kimsenin işinden olmasına sevinmemek lazım. Ancak bir Yiğit Bulut'un temsil ettiği gazeteci tipolojisi olduğu kesin belki de fazla ileri gitti bu tipolojiyi temsil etmekte. Ve gurur kaynağı olarak Türkiye'nin yeni yükselen değeri vesaire bu tavsiyeleri fazla savunmakta. Ee, ancak bu e, Zaten Ohan medyanın Kendi yeni yarattığı şahsiyetlerin e, Durumları Ayrı baş başına bir tartışma konusu Gelen gideni aratır gibi Yeni hıncal uluçlar evet. <gülüyor> Yeni Ertuğrul Özkökleri Mini e, genç e, Şubeleri e, Ama onun dışında da yani Türkiye'nin bu e,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 son derece sorguluyorum ve içim kana alayarak sorguluyorum açıkçası. Çünkü e, davalar işte başladığında bu, buna yönelik en ateşli savunucularındayım ama şimdi Uğur Dağ'dan sonra birdenbire komplo teorisine de fazla gerek yok. Birdenbire İlker Başbuğ'un tutuklanması hikayesi ortaya çıkacağız. Acaba demeden de edemiyorum. Yani bu gerçekten bir arınmanın göstergesi mi yoksa bizim öyle bir e, imaj mı elde etmemizi imge ile yaşamamızı mı istiyor?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 Başbuğ'un kendisinin ve avukatlarının da e, daha doğrusu kendisinin dile getirdiği şeyde meşru bir soru tabii bütün e, her şey bir, ya bir evet yana bırakılırsa bir buçuk senedir yani yeni aynı mi soruyor, keşfettiniz? Ben dile getiriyor evet. olmaktan çok hicap duyuyorum. Yani bu noktaya gelmemeliydi Türkiye'de. Evet, bu ben de onu yayına girerken galiba konuşuyorduk Mahir ve onu söylüyordum. Yani, İker bu benim için çok sempatik bir figür. Hiçbir zaman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 Emekli olduktan bir buçuk sene sonra adamın sorusu son derece meşru yani orada. Evet. Öyle de bir durum. Ya, evet. Şimdi şöyle bir durum var. Ya yani ilk her başbuyla ilgili bir imajdı benim aklımda kalan. Hani postalların üstüne galoşlar geçirerek mesela bir eee taziyeye gitmesi, işte bir asker öldüğünde falan filan. Hani mesela bu da ordunun kendi içinde zaten sorgulanan bir şeydi. Ya yani çünkü her neyse o adetler vesaire tamamen ona aykırı bir şey. Son derece aslında hani askerin belli bir seviyesinin, yönetim kademesinin kendi içindeki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 Hani Hamlet'te dediği gibi Danimarka'da bir çürümüş bir yolunda pis, gitmeyen böyle bir kötü bir şeyler var. Onu biliyoruz. Pis Hamlet'in meşhur cümlesinde olduğu gibi. Fakat bu tam olarak ne? Nasıl yargılanacak? Ne olacak? Falan Türkiye'nin büyük bir sınavıydı bu. Ve ben hala sınavı olmasını çok isterim. Çünkü tek yol bu. Gerçekten bir dolu çapraşıklıktan Türkiye'yi, Türkiye'de,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 İşte terörle mücadele yasası mesela çıktıktan sonra işte 2006'da yasalaştıktan sonraki o da Hilmi Özkök'ün zamanında yasalaştı bu arada yani ortaya çıktı en sert bugünkü aslında işte terörle mücadele adı altında birçok insan tutuklanmasına yol açan son derece demokrat bir varsayılan genelkurmay başkanının zamanında bütün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 onu öyle bir şey duyduğunuzda ben orada değilim ama e, bunu duyduğumda mesela hakikaten yani kala kalıyorsunuz. Ya hakikaten orada yaşam bir böyle şey gibi kafanızda bir şey düşüyor bir şey oluyor. Yani e, ama bu tür bahsedilmedi. Bunun hani sembolik tarafından tutun işte o alel acele Taze o kazılan mezarların başka türlü o kadar insanı gömemeyeceksiniz. Çünkü 35 kişi böyle ardı arkana çocuk çoğu. Evet, ya yani, ne diyeceğini e, bilemiyoruz. İHAD'nin ve mazlum derin yani buradan söyleyeyim işte web sitelerinde de bulunuyor raporlarını Robotski katliamı raporu olarak geçiyor. Aslında herkesin okumasını isterim. Çünkü e, hakikaten bir başlavaşısında ders gibi.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 ama işte gerçek evet, evet, hayat e, her zaman ediyor, daha şaşırtıcı ve daha sarsıcı İşte kafası kopmuş katırlaştık işte katırlarının altına saklanan o çocuklar sonuçta ya yani o kadar yani bir ki... ama bir yandan da o kadar çok soru var ki ortada yani bunu nasıl silahlar kullanıldı neden işte bu insanların işte orada genel raporda geçen başka bir ayrıntı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 Bir gerçekten geçerli olduğu nokta varmış yani dünyada demek ki. E, alay ediyorduk ama hani sözün bitti ya işte başbakanın falan filan ya da de, o kadar çöktüm bu da söyledi. İşte bütün siyasetçiler bir kere söylüyorlar. evet söylüyorlar. E, ama, bu... ama gerçekten de bir bitti bitti gerçek yer burası olsa gerek. Çünkü yani neresinden tutacaksınız bunun? Yani e, bir e, Evet. Ha gerçekten düşünüyorum düşünüyorum izahat bulamıyorum bende.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 ama onun dışında yavaş yavaş benim mesela Van'dayken hissettiğim de bir şey vardı. Van'a gidip geldiğimde son dönemler bir tek gittiğim bölgede, tırnak içinde o Van vardı. Ya Van mesela Diyarbakır'ı eee Diyarbakır, Diyarbakır Van'ı anlayamaz. Van eee Hakkari'yi anlamakta güçlük çekiyor. Eee Hakkari belki şunu anlamakta güçlük çekiyor. Zaten bölgesel olarak da bir aslında kopukluk var. Herkes birbirinden kopuk ya insanların birbirine bağlayan bağlar giderek her tarafta zayıflıyor. eminim yani işte şeylerden merkezlerden gidenler de mesela incelemeye oradaki sınır köylerinin gerçekliğini aslında yani şehirden gidenler günlük gerçeğini yabancı. Dolayısıyla o merkez çevre ilişkileri Türkiye'de Türkiye'de Her tarafta kendi içinde ayrı ayrı kopuyor. E Düşünün o zaman Ankara'nın e, kopukluğunun ne kadar ne kadar ne kadar büyük olduğunu olaydan. Evet, Milli Birlik Aslında. ve beraberliği kopuk olduğunu söylüyor. Peki süreyi bitiriyoruz. Evet. Bizim küçük bir armanımız olacak sana. Mert Öztekin'in tamamını açık gazete laboratuvarlarında kompozit malzemeden ürettiği Air da kompozit hava giriş kanalından oluşan bir insansız hava aracı modelini sana buradan gönderiyoruz. Bir de ne olduğunu anlasam. <gülüyor> tabii. Onu, Hayır ki insan hava araçlarının kullanım yöntemleri işte silah da takabiliyorsunuz aslında birazcık olaya modifiye edip falan Hani ben de yaratıcı olarak ne yapabilirim bunu diye konu düşünüyorum. da var silahı. Zeytin düşünün. çekirdeği atabiliyoruz. Onun ileride bu konuyu daha da gelişkin teknoloji üzerinde konuşacağız laboratuvarlarda. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> teşekkür Çok teşekkür ederim. ederim. Rica ederim. Çok eğlenceli. Seyyar. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar